tratadaki öne çıkan bazı hasletler üzerindeki sohbete devam ediyoruz. İnşallah ilk mevzumuz kişideki mizah adabı. Muhakkak ki her kul her kul korkacaktır, üzülecektir, hayal kuracaktır, rahatlayacaktır, konuşacaktır, kızacaktır. Yani birçok hallerden geçen bizler rahatlama olarak düşündüğümüz bir mizah adabımız vardır. Her ne kadar mizah şakalaşma olsa da yok. Müslüman her zaman ciddiyetini koruması gerekir. Ama ciddiyetini koruduğu halde zarif de bulunurken eğlendirici söz söylerken tatlı çekici konuşmayla hikmetli fıkralar anlatırken kırıcı olmayacak ve tatlı ve güzel dilli olacak. Kardeşlerim dinimiz bizlere güzel söz söylemeyi emreder ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güzel sözde sihir vardır der. Müslüman güzel, tatlı çekici konuşmalarıyla kalpleri büyülediği, cezbettiği zaman ne kadar güzel olur. Zarif latifesiyle, güzel sözleriyle nefislere tesir etmesi çok güzel bir olaydır. Ve her Müslümanın bu ahlaklı ahlaklanması gerekir. Müslüman herkese sevgiyle yaklaşır. Müslüman Müslümana sevgiyle ülfet eder Güler yüzlü olur Açık çehreli olur Hoş davranışlı Övgüye değer tavırlı Toplumla güzel kaynaşan Ve onlara iyiliği telkin eden olur O kadar ki Müslüman kişi Hangi insanların arasına girerse girsin Onlarla bir araya gelince Çevresi ona rağbet eder Ona tutkun olur Çevresinde Toplanıp sarmaş dolaş olur İşte Müslümanın Karakteri böyle olmalı İşte İslamın fertleri terbiyede Üzerinde ısrarla Durduğu zaman Toplumda parnakla gösterilen insanlar haline gelir Toplumu olumlu yönde Oluşturmakta insanlara Doğru yolu göstermekte Müslümanın gayesidir Kardeşlerim eğer bizler her türlü hal ve hareketlerimize dikkat eder Allah'ın emrettiği gibi bir kul olmaya çalışırsak bu sefer bulunduğumuz her toplumu eğiten insanlar oluruz şimdi bu noktada Müslüman kimse istediği gibi istediği yerde mizahta bulunup latife yapabilir mi yoksa bunların bir takım edep ve kuralları mı var evet mizahın da, latifenin de bir takım edep ve kuralları vardır kardeşlerim. Bir kere mizahta bulunurken ifrada gitmeyeceğiz. Luzumundan fazlasına yer vermeyeceğiz. Bakın Allah Resulü ve vesselam ben oyun ve eğlence ehlinden değilim. Onlar da benden değildir demiştir. Sözümü tekrarlıyorum. Ben oyun ve eğlence ehlinden değilim onlar da benden değildir diyor yani latife güzel mizah güzel ama bunun aşırısına gitmemek gerekiyor hem mizahı çoğaltıp latifede sınır aşma lüzumundan fazla şakaya yer verme müslümanın yaratıldığı önemli gaye ve amacın dışına çıkarır ki o aslında artık mizah değil Belli amaç ve gaye için Yaratılan insanın Yaratıldığı amacın dışında yaptığı hareketlerdir Kardeşlerim bizlerin Yaratılış amacı Allah'ı bilip ona kulluk etmektir Aynı zamanda Allah'ın emirlerini yeryüzünde hakim kılma Allah'ın sevdiğini Zuhuru için çalışma sevmediğinin defi için çaba ve gayret sarf etme ve bu yönde de çok sağlam karakterli insanlar olmadır bakın Allah Resulü ve Vesselam'ın zamanına onun eğitiminden geçen sahabeye Allah hepsinden razı olsun onların hepsi hakikaten güler yüzlü insanlardı onlar mizaha da yer verirlerdi ama iş ciddiyet gösterdiğinde derhal ciddileşir ve vakar ölçüleri içinde kişiliklerini ortaya koyarlardı bakın Bukhari'de gelen birçok tespitte Asabi ı kiramın birbirine yapmış olduğu birçok şakaları bildirir onlar şaka yapıldığında şakayı götüren ciddi ve gerçek meseleler karşısındaysa derhal vakarlı ve ciddiyetini koruyan insanlar diye bildirir kardeşlerim mizah güzel olması hasebiyle bir yerde insanları rahatlatır ama eğer mizah ileriye götürülürse yani şakalaşma gülme ciddiyetten uzak bir tavra kadar giderse bu aynı zamanda kalpleri ne yapar? Öldürür. Aynı zamanda düşmanlık tohumları eker. Yine aynı zamanda küçüklerin büyüklere karşı gelmesini kolaylaştırır. Onlara cesaret verir. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Müminlerin emiri Halife Ömer şöyle diyor. Gülmesi çok olanın heybet ve vakarı azalır. Mizaha meyledenin hafife alınması da kaçınılmaz olur. Demek ki çok şakacı, çok mizah tarzında bulunan insanın kalbi ne yapıyormuş, ölüyormuş. Artık duyarlılığını yitirebiliyor. Aynı zamanda kişilik haklarına dikkat etmediği için ne yapıyor karşıdakine de düşmanlık tohumunu ekebiliyor ve kendinden gelen nesil artık onu ne yapıyor ciddiye almıyor öyle insanlar var ki öyle zayıf karakterli diyeyim bekar olsun evli olsun yaşlı olsun genç olsun karakterine dikkat etmediği zaman ne zaman ciddi ne zaman alaycı bir tavırda olduğunu anlayamadığınız zaman o insanların toplumda bir yere varamadıklarını ve hatayı da kendilerinde görmeyip her zaman karakterli olan insanları suçladıklarını görürsünüz. Ve bu da düşmanlık tohumlarını heker. Her zaman bu tip psikolojik bozukluklar o sağlam karakterli toplumları da ne yapar? Etkileme yoluna gider. Allah hepimize hayır versin. Allah Ömer'den de razı olsun. Demek ki gülmesi çok olanın heybeti ne yaparmış? Gidermiş. Ve insanların da onu alaya alması kaçınılmaz diyor. Yine kardeşlerim mizahın adabından bir tanesi de mizah yaparken kimseye eziyet etmeyeceksin. Günah işlemeyeceğim. Mizah bir bakıma çoluk çocuk ve yakınlar arasında kardeşler ve dostlar arasında güzel düzeyde olmak zorundadır. Kimseye eziyet etmeyeceğiz. Hiç kimseye de hafife almayacağız. Çünkü birine şaka yaparken herkes gülüyor. Bir tanesi somurtuyorsa bu şakalıktan ne yapar? Çıkar eziyete döner. Onun için Allah Resulü'nün Ashabını içinde günah ve kırıcılık söz konusu olan mizahtan men etmiştir sizden hiç kimse din kardeşinin eşyasını ne eğlence olsun diye ne de ciddiyetle almasın ve kim kardeşinin bir sopasını dahi almışsa hemen onu iade etsin diyor bir gün yolculuktayken sahabenin bir tanesi uyuyor o uyurken Onun yanındaki sopasını Diğer sahabeler alıyor Kalkıp sopam Sopam diye sağa sola baktığında Herkes gülüyor vermiyor saklıyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Şaka bile olsa Eğlence bile olsa Kimse kardeşinin sopasını Habersiz ne yapmasın Almasın diyor. Yine bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la yolculuğa çıktıklarında sahabeler bir yerde konaklıyorlar. Bir adam uyuyakalıyor. Bir başçıkası yanındaki urganın bir ucunu o uyuyan adama bağlayıp çekmeye başlıyor. Adam aniden ne olduğunu anlayamayıp uyandığında korkup bağırıyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam hiçbir Müslüman hiçbir Müslümanı korkutması Caiz değildir, helal olmaz diyor. Evet, birçok insan bu tür şakaları yapar. Kimi kapının arkasına saklanır, kimi bir karanlığa, kimi bir ormanda, öh diye geldi mi ne yapar? Korkutur. Bunlar bir yerde şaka gibi ama dine caiz olmayan ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın men ettiği hareketlerdir. Yine Hendek Savaşı'nda Zeyd bin Sabit Allah onlardan razı olsun Müslümanlarla birlikte toprak taşıyordu. Bu ara uyukladı. Derken Ammare bin Hazim gelip onun silahını aldı. Zeyd'in haberi olmadı. Bunu gören Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ammare'yi bundan menetti ve bu hareketi hoş karşılamadı. Hiç kimse kardeşinin bir eşyasını, bir silahını ondan habersiz ne yapmasın, almasın. Ha ben şaka yapıyordum, bu caiz değil diyor. Yine Amr bin Rabia'dan gelen rivayette kardeşlerim, bir adam diğer bir adamın ayakkabısını alıp şaka olsun diye gizledi. Onun hareketi aleyhissalatü vesselam'a haber verilince, Müslüman'ı korkutmayın, Müslüman'ı endişeye sokmayın çünkü onu korkutmak büyük bir zulümdür diyerek bu hareketten men etti. Bu da insan olmamız hasebiyle hakikaten kendi aramızda olan hareketlerden. Bazen oluyor ayakkabının teki yok. Bazen oluyor ikisi de yok. Ve arıyorsun tarıyorsun endişelenip bakıyorsun gülerek birisi çıkarıyor getiriyor. Müslümanı endişeye sokmayın diyor. Bu da mizah değil zulüm derecesinde olan bir şey. Yine mizah yollu alaya alana, mizah yollu gıybet edene, yine mizah yollu küçümseyip, başkasını hafife alana, bu da dinde büyük yükümlülükler getirir kardeşlerim. Rabbim hayır versin. Günaha düşmekten, bilerek ya da bilmeyerek harama girmekten Rabbim bizleri korusun. Bu konuda hakikaten Müslümanlar, bilerek veya bilmeyerek, o kadar çok günah işliyor ki Bir bakıyorsun bir şaka yoluyla birinin gıybeti Çok rahatlıkla yapılabiliyor Mizah yoluyla çok rahatlıkla tecessüs yapılabiliyor Mizah yoluyla çok rahatlıkla biri küçümsenebiliyor İşte bu konulara dikkat edilirse Adabına erkanına dikkat edilirse Günaha girilmemiş olur Birçok toplantılarda veyahut insanların bir araya geldiği ortamlarda baş köşede oturup mizahta bulunan güldürücü kıssalar fıkralar anlatan komik hikayeler anlatan oradaki halkı güldürmeye neşelendirmeye çalışan çoğu yalancılıktan uydurma sözlerden kendini kurtaramaz. Anlattıklarına baktığımızda çoğu yalan ve uydurmadır. Oysa İslam yalana uydurma kıssa ve güldürücü ahlak dışı hikayelere yer vermez. Bunları yasaklar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam toplumu güldürmek için uydurup yalan söyleyene veil olsun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun demiştir. Toplumu güldürmek için Yalan söz uydurana vehil olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun diyor. Yine kardeşlerim, kardeşine sen ona karşı yalancı, o ise seni doğruya, doğrulayıcı bulunduğu halde bir şeyi anlatman ne büyük hianettir diyor. Bakın, birisi yalan söylüyor, karşıdaki de ne yapıyor? Ona inanıyor. İşte diyor kardeşine senin yalan ol söz söylemen ve onun da diyor senin yalanına inanıp da seni doğrulaması senin kardeşine yaptığın ihanettir diyor. Yine kul doğru sözlü bile olsa mizah ve tartışmada yalanı terk etmedikçe imanın bütünlüğüne erişemez diyor. Evet kardeşlerim Allah hepimize hayır versin her sözüne çok dikkat eden samimi kullardan eylesin bizden. Maalesef fıkra adı altında doğru, yalan, yanlış, birçok şeyler aktarılarak birçok yalan, gıybet, belki iftiraya kadar giden meseleler olabiliyor. Allah dikkat eden kullarımızdan eylesin. Son zamanlarda çok yaygınlaşan bidatlerden birisi de verilen sözü yerine getirmeye getirmeyerek söz verdiği kimseye karşı kusura bakma unuttum diyerek yalan söylemektir. Bu çok çirkin bir bidatı biz batıllardan aldık kardeşlerim. Müslümanların yasaklanan o müşrik diyarlarına gitmeleri, orada çalışmaları oradaki insanların birçok ahlaki bozukluklarını alıp Müslümanların içine sokmasına sebep oldu. İslam ahlakında bu gibi yalanların yeri yoktur. Affedersin, unuttum, kusura bakma, unuttum gibi sözler bizim, yani İslam ahlakının sözleri nedir? Değildir ve bunlar yalan sözlerdir. Bu gibi yalanlar da <gülüyor> haram olması hasebiyle uydurma ve batıl bir şeydir ki, bu da insana ne yapar? Günah getirir. Peki nasıl mizahta bulunacağız? Bakın Allah Resulü Ve Vesselam asabına her konuda en uygun, en elverişli bir önder olduğuna göre onun mizahlarından birkaç tane örnek verelim. Ki mesele daha iyi anlaşılsın. Yani hiç mi şakalaşmayacağız? Hiç mi birbirimize latifede bulunmayacağız? Eboncağız tabii. Elbette ki insan birbirinin hatırını soracak, onunla şakalaşacak ama onun kalbini kırmayacak, düşmanlık tohumunu ekmeyecek, onu küçük düşürmeyecek, yalan söylemeyecek. Bakın Enes anlatıyor, Allah'umdan razı olsun. Bir bedevi, ismi zahir olan bir adam çölden getirdiği bir hediyeyi Allah Resulüne veriyor. Ali sallallahu aleyhi ve da bu adam ayrılmak isterken ona bir şey hazırlayıp veriyor aleyhissalatü vesselam ona doğrusu zahir bizim çölümüz biz de onun kentiyiz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zahiri çok sever çünkü bu adam kısa boylu ve pek sevimli olmayan bir çehriye sahipti yani çok çirkin bir e, görünüşe sahipti fiziken bir gün yine öte beresini satmak üzere geliyor. Ali Salati ona razı ve arkasına yaklaşıp iki eliyle onun boynunu tutuyor, gözlerini kapatıyor. Bunun üzerine zahir bu kimdir diye soruyor. Allah Resulü Ali Salati ve selamı kokusundan tanıyor. Sonra dönüp Ali Vesselam'ı görüyor ve Ali Vesselam'ın göğsüne dayayarak kendini duruyor. Bunun üzerine ve vesselam zarif bir mizahta bulunarak köle satıyorum köle diyor. Köle. Bu köleyi benden kim satın alır diyor. Zahir. Ey Allah'ın Resulü diyor. Vallahi diyor sen alıcı bulamazsın. İstediğin karlı bir kazançta sağlayamazsın diyor. Benim gibi çirkin zayıf birini diyor. Kim satın alır? Allah Resulü diyor ki ve vesselam vallahi diyor sen Allah yanında çok değerlisin. Pahan da çok yüksektir diyor. Yani gözünü kapatıyor, ona latife de buluyor, gönlünü alıyor. Yine Asaptan Af bin Malik eşcai Tebük Savaşı'nda Ali Vesselam'a geldiğinde kendisini deriden mamur bir kubbe içinde buluyor. Yani küçük bir çadır kuruyor. Tek kişilik. Türk çadırlarından. Selam verdim diyor. Selamımı alıp cevapladı. Sonra içeri gir dedi. Ben baktım. Çadır diyor. Ancak bir kişilik. Bunun üzerine bütünümle gireyim dedim diyor. Evet bütünümle gir dedi diyor. Bu da zarif mizah ile huzuruna girdim diyor. Yani ben de gülerek yanına geldim diyor. Yine asaptan Enes anlatıyor. Bir adam kendisine bir binek istemek üzere Allah Resulü'ne geliyor. Ali ve vesselam doğrusu diyor seni dişi bir deve yavrusuna bindireceğim diyor. Adam diyor ki Allah'ın Resulü ben ne yapayım yavruyu diyor. Sen bana bir deve ver. Allah Resulü ve vesselam bu adama dişi bir deve yavrusu verin diyor. Adam hala ey Allah'ın Resulü ben deve istiyorum bineceğim mi? Muhakkak ki diyor her yavru bir dişi devenin yavrusudur diyor. Yani büyüse de yine de bir devenin nedir? Yavrusudur. Yine ashab kiramdan Eşlemoğlu Zeyt anlatıyor. Habeşli Ümmü Eymen adında bir kadın ve Vesselam'a geliyor ve diyor ki Kocam diyor sizi davet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Senin kocan şu iki gözünde beyazlık boz bunun anlatıyor. diyor. Kadın Hayır Allah'ın Resulü benim kocamda bozluk yok diyor. Allah Resulü var diyor. Kadın vallahi yok diyor. Birkaç kere tekrarladıktan sonra Allah Resulü A kadın hiç kimse yok ki gözünde beyazlık bulunmasın diyerek onun meseleyi anlamasını sağlıyor. Veyahut seni iki kulaklı, alnı toprak olasıca bu gibi ifadeler hep Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri. Yine Yaşlı bir kadın Allah Resuluna geliyor. Ali ve vesselam'a ey Allah'ın Resulü diyor. Bana dua et de Allah beni cennete koysun. Ali ve vesselam ey falanın anası şüphe ki hiçbir yaşlı kadın cennete giremez diyor. Kadın bu sefer ağlayarak ayrılıyor. Ali ve vesselam ona haber veriyor ki üzülme diyor. Çünkü Allah yaşları değil oraya yepyeni genç olanların gireceğini söyledi diyor. Yani cennete ancak genç olanlar girecek diyor ve bu kadın bu sefer artık ağlamayı ne yapıyor? Kesiyor. Kardeşlerim, demek ki mizah, şakalaşma, latife Allah Resulü'nün de ahlakı. O da bu şakaları yapıyor ama onun şakası da ciddi, sözleri de nedir? Ciddidir, düşündüren sözlerdir. Biz de bunlara ne yapacağız? Çok çok dikkat edeceğiz. Maalesef şaka deyince, fıkra deyince, latife deyince, biz inanıyoruz dediğimiz toplumlarda maalesef, maalesef kafirlerin ahlakı yer almış, yalan, insanları güldürmek için uydurma sözlerin bini bir para oluyor. Fakat hiçbir Müslüman bundan ne yapmıyor? Rahatsızlık duymaz hale geliyor. Maalesef bunlar bizim imanımızı zedeliyor. Allah bizleri affetsin. Allah bizlere hayır versin. Şimdi mizahın getirdiği ahlaksızlıklardan, ahlak zaafından bir tanesi açıktan yalan söyleme ahlaki, ahlakı Müslümanlara yerleşiyor. Sözümü tekrarlıyorum. mizahdaki bu zaafiyet, latifedeki bu zaafiyet İslam ahlakından ayrı bir latife şekli Müslümanı açıktan yalan söylemeye ve bundan rahatsız olmamaya itiyor İslam nazarında en çirkin hallerden birisi budur kardeşlerim ve yalandan uzak tutmak için terbiyecilerin büyük bir gayret sarf etmesi gerekiyor çünkü toplum ancak yalandan nefret etmekle düzelebilir. Yalancılığın kaydırıcı noktalarından sakınır, bozgunculuk doğuracak neticelerinden tiksinirsek, bu sefer sağlam, karakterli, iyi bir kardeşlik oluşturabiliriz. Yalanı kınama, ayıplama hususunda, İslam'ın onu nifak yani münafıklık belirtilerinden sayması bizim için yeter de artar kardeşlerim. Her zaman Allah Resulü ve Vesselam'ın şu sözlerini nakletmiyor muyuz? Dört şey var ki kimde bu bulunursa katıksız, halis, münafıktır. Kim bunlar? Kendisine bir şey emanet edildiğinde hiyanette bulunan, konuştuğu zaman yalan söyleyen, söz verdiğinde sözünden cayan, davalaşıp didiştiğinde din ve ahlak sınırını aşan. Bakın demek ki yalancılık, açıktan yalan münafıklığında neymiş bir alameti. İşte şakalaşmada, mizahda aşırı gidenin münafıklıktan ne yapıyor? Bir şubesi açılıyor. Allah İslam ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Yine yalanı ve yalancıyı kınama, ayıplama, kötüleme hususunda yalancıya yardım edip de ona destek olanları İslam'ın ağır bir ifadesiyle tehdit etmesi Allah'ın gazap ve azabıyla uyarması yeter kardeşlerim. Bakın üç kimse var ki Allah kıyamet günü onunla konuşmayacak. Onları teskiye etmeyecek. Rahmet nazarıyla bakmayacak. Ve onlar için acı bir azap hazırlanmıştır. Birincisi Birincisi zina eden yaşlı kimse, ikincisi yalancı insan, üçüncüsü büyüklenip büyüklük taslayıp gururlanan fakir. Evet. Bu üç kimseyle Allah konuşmayacak. Yaşlı olduğu halde zina eden kimse, yalancılık yapan kimse ve fakir olduğu halde gururlanıp büyüklenen insan. Evet. Allah hepimize hayır versin yalanı ve yalancıyı kınama, ayıplama paylama hususunda Allah Azze ve Celle katında yalancılardan bir insanın yazılması yeterli kardeşlerim Allah bizi doğrulardan yazsın yalandan sakının çünkü yalan ahlaksızlığa din ve ahlak sınırlarını çiğnemeye götürür ahlaksızlık ise cehennem ateşine ve kul durmadan yalan söyler yalanı seçip alırsa Allah yanında o yalancılardan yazılır e düşünün yalanı ahlak haline getiren bir insanın bir de davetçi olduğunu düşünün nerede doğru nerede yalan söylediğini anlamak mümkün mü ve bu sefer anlattığı öğrettiği insanlara naklettiği bir şey her zaman sorgulanırsa o zaman davetle ne yapar yerine gelmez ve geriden gelen davetçiler de gereken zemini ne yapamaz bulamaz evet yalanın yalancıların gerçek yüzü ve durumu bu olunca öyleyse davetçilere düşen o yalandan insanların nefret etmesini sağlama yalanın kötü sonucundan sakınmalarını temin etme aynı zamanda yalanın zarar ve tehlikesine karşı karşı Onların kafa ve kalplerini uyanık tutma. Ve bu konuda geniş geniş açıklamalarda bulunup insanlara bu konunun önemini anlatma. Öyle ki kardeşlerim çocuk küçücük yaşta yalana alıştırılırsa ve o yalandan ahlakı bozulur doğruluktan uzaklaşırsa o yalan büyür büyür büyür ileride onun çok büyük bataklığa batmasına gururlu, kibirli kalmasına, çamura yapışıp kalmasına sebep olur. Rabbim, haktan bizleri ayırmasın. Allah'ın emrettiği şekilde, terbiye eden, kendine çeki düzen verdiği gibi, topluma da çeki düzen verenlerden eylesin bizi. Terbiye etmekle mükellef olan insanların, fazilet ışığını yansıdan terbiyesi salih önder elverişli yol göstericilere dayanıp asıl ölçüsünü bulduğu zaman her terbiye edicinin sorumluluk taşıyan her kişinin bunlara dikkat edip gelecek nesillere doğrunun ne olduğunu çirkin ve kötü şeylerin ne olduğunu hem anlatması hem de kendi ahlakıyla örnek olması gerekir Öyle olmuş ki toplumumuz kardeşlerim, doğruluktan anne ve babalar çok rahatlıkla uzaklaşabilmişler. Çocuklarının yanında çok rahatlıkla büyüklerle konuşurken yalan söylemeye alışmışlar ve gelen nesillerse çok rahatlıkla yalan söyleyip büyükleri kandırma yoluna küçücük de olsa yalan söyleyebiliyorlar öyle çocuklar var ki ben çoğu zaman onları imtihan ederim imtihan değişiyor sorular sorarım çocukların verdiği cevap inanın o kadar ustalaşmış ki insan şaşırıp kalıyor anne ve babasını düşünüyorsun o çocuğun hakikaten karakterli gözüküyor ama çocuk o yaşta yalana ustalaşmış her türlü mala yani söze ustalaşmış her türlü kibre ustalaşmış her türlü geçimsizliğe ustalaşmış. Bunların sebebi ebeveynlerdir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Allah bizi de neslimizi de karakterli olmayı nasip etsin. Eğer büyükler çocuklarına çirkin ve kötü şekilde örnek olurlarsa, onları yalan söylemeye alıştırırlarsa, böylece ahlakın en rezilliğini işlemiş olur. Yani çok basit bile yalanlar bile Çocuğu yalancı yapar buna dikkat edin Babam evde yok Annem evde yok Şu anda dışarıya gitti Yani olduğu halde yalan söyleme Çok basit gibi görünen bir şeyler ileride insanın başına çok büyük belalar getirir Evet bundan başka neler olur Çocuklar ebeveynlerinden bu küçücük yalanları gördüklerinde Ne olur artık büyüklerine güvenmez olurlar ve büyüklerin çocukları üzerindeki tesiri ne yapar azalır ve onlar çocuklarına bir vaatte bulunduklarında o vaatleri çocuklar nezdinde nedir artık güvensizdir bakın bunlar basit şeyler değil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sorumlu olan kişileri eğitimcileri çocuklara karşı yalan söylemekten men etmiş İsterse oyalama, isterse teşvik etme, hangi yollan olursa olsun, ister bir mizah ister bir şaka, hangi konuda olursa olsun, yalanı çirkin bir şekilde olduğunu gösterin, yerin demiş ve onlara karşı her zaman ciddi olun demiştir. Hiçbir zaman çocuğuna şaka bile olsa yalan söyleme. Yerine getirmeyeceğim bir sözü de ne yapma? Verme demiştir. Bakın Abdullah bin Amr anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Anam bir gün beni çağırdı. Aleyhisselatü Vesselam da bizim evde oturuyordu. Annem bir hurma vermek istediğini belirtti. Yani beni oraya getirmek için bir hurma vereceğini söyledi. Allah Resulü ve sellem ona bu durumda ona bir şey vermeyecek olursan senin üzerine bir yalan yazılır buyurdu yani tek amacı peygamber orada oğlunu da oraya bir şekilde kandırıp getirip peygamberin meclisinde bulunsun yani bir şeyler dinlesin Allah Resulü ve Vesselam ona diyor eğer bu şekilde hitap ettiğinde bir şey vermeyeceksen sana ne yapılır bir günah yazılır diyor ne olursa olsun Doğru sözlü olmaya emrediyor Kardeşlerim Yine kim bir çocuğa Gel de şunu vereyim der Onu da vermezse bu da bir yalan Ve onun için bir yüktür diyor Evet Allah hepimize hayır versin kardeşlerim Allah hepimizi doğru sözlü Olmaya Muvaffak kılsın Ve doğru sözlü olmaya Birbirimizi alıştırmada Rabbim bizlere yardım etsin bu bizim için bir ölçü olursa hakikaten doğru sözlü olan insanlar Allah indinde de doğru sözlü yazılır ve cennetlik olur. E, kim cennete girmeyi istemez ki? Hani bir rivayette Allah azze ve celle müslümde gelen rivayette Cibril'i cennete gönderiyor. Bak bakalım diyor. Cibril bakıyor, geliyor. Vallahi diyor kulların burayı görse başka hiçbir şey istemez. Yani buraya girmek için her şeyi yaparlar. Daha sonra onun önünü engeller, birçok şeyle kuşatarak Cibril'i gönderiyor. Şimdi bak gel, Cibril geliyor. Vallahi senin rahmetin olmasa hiç kimse oraya ne yapamaz, giremez. Bizlere bazı şeyler musallat edilmiş kardeşlerim. Bir nefis, iki şeytan. Nefisse her zaman yalana Kötülüğe meyillidir Şeytan da açık bıraktığımız her kapıdan Girerek bizleri helaka Sürükleyecek her şeyi yaptırmaya çalışır Allah onun şerrinden Bizleri korusun Nefsimizi de Allah ıslah etsin Yine kardeşlerim Ahlaki Zaaflardan bir tanesi de Açıktan hırsızlık yapma Bu da Hakikaten çok derin yaralar açan ve karakteri bozan yüz kızartıcı ahlaki zaaflardandır. Tehlike ve sonuç bakımından yalandan pek de geri kalmaz. İslam ahlakıyla hiç bağdaşmaz. Karakter bozukluğunun ürünlerinden birisidir. İman terbiyesi ilkeleriyle ters düşer. Şimdi Bilindiği gibi çocuk büyüyüp gelişmeye başlayınca Allah'ın murakabası altında bulunduğunu idrak etmez. Ondan saygıyla korkmazsa, isterse emanete ihanet, hakları ödememe konusu onun yanında işlenip adet haline getirilmesin. Çocuk yine de ileride aldatma, hırsızlık ve hiyanete sapar. Haksız yere şunun bunun malını yemekten çekinmez. Daha da ileriye giderek tam suçlu bir şaki kesilir ve toplum ister istemez ondan korkup Allah'a sığınma ihtiyacı hisseder. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bakın yaşamış olduğumuz toplumda dini eğitim dediğimiz eğitimden uzaklaştırılıp da başka eğitimler verilmesi sonucunda toplum tamamen kokuşmuş hale geldi rüşvet yalan hırsızlık had safhada niye çünkü doğan bir çocuk buluğa erene mükellef olana kadar bu süreçte Allah korkusu öğretilmeyince yaptığı her şeyden söylediği bir sözden işlediği bir işten helalde ve haramda hesaba çekileceği kendisine öğretilmezse bu çocuk Allah korkusuyla büyümezse ne olur? Toplumun başına bela olur. Hırsızlık yapar, yalan söyler, her türlü hiyanette bulunur. Hak hukuk ne yapmaz? Dinlemez. Bakın açıktan hırsızlık kötü bir bela ama bunun sebepleri ta her anne babaya dayanıyor. Ebeveynlerin dikkat etmediği bu durumlar sonunda o topluma bela getirecek hatta belki koca bir toplumu belaya götürecek bir ferdin yetişmesine sebep olur. Onun için kardeşlerim babalara terbiyecilere çocukların kalbine ve dimağına Allah'ın her an kullarını görüp gözettiğini bir fide olarak dikmesi gerekir. Hırsızlıktan dolayı ortaya çıkacak vahim neticeleri detaylı biçimde anlatmaları aldatma ve hiyanetin insanı toplumdan kopartıp yalnızlığa iteceğini öğretmeleri gerekir. Aynı zamanda Allah'ın suçlulara günahkarlara sapıklara doğru yoldan ayrılanlara ne gibi cezalar hazırladığını da onlara öğretmemiz gerekir. Maalesef bugün birçok analar babalar çocuklarında gördükleri paradan Veyahut üzerindeki gördüğü bir eşyadan Veyahut onların üzerindeki bir kolye değerli bir şeyden Hiç rahatsızlık duymuyorlar Nereden al bana hediye edildi O hediye edilmenin arkasındakini ne yapmıyor Hiç kimse araştırmıyor Halbuki bunun sonuna kadar ne yapmamız Gitmemiz gerekir Kim hediye etti Nasıl hediye etti Onların yoluna ne yapacağız gideceğiz sonuna kadar araştırma ve neticeyi öğrenmemiz gerekir. Eğer o gün yapmazsak ileride çok üzücü olaylarla ne yapabiliriz karşılaşabiliriz. Hırsızlığa alışan çocuklar çaldıkları eşya veya paradan dolayı her zaman ana ve babalarına yalan söyleyeceklerdir. Evet kardeşler. Rab'büm hepimize hayır versin. Demek ki ebeveynlerin bu konuya çok çok dikkat etmeleri gerekir. Eğer ebeveynler çok dikkat etmezse çocuklarının fıtratını koruyacak meselelerin üzerinde hassasiyetle durmazsa hem kendilerini hem de toplumu ne yaparlar? Yakarlar. Bakın, hatta Poğlu Ömer'le birlikte Abdullah bin Dinar diyor. Mekke'ye doğru bir yolculuk yaptık. Yolda bir çobana rastladık. Tepenin başındaydı. Aşağı doğru inmeye başladı. Ömer, kendini tanıtmayarak, çobanı denemek istiyor. Çobana diyor ki, bana diyor, şu sürüden bir koyun satmaz mısın? Çoban, ben bunların sahibi değilim. Ben bir satın alınmış köleyim. Ve bunları, güden birisiyim diyor Ömer canım ne var sen efendine koyunu kurtlar yedi desen olmaz mı diye yol gösteriyor çoban hiç tereddüt etmeden şu cevabı veriyor ya Allah nerede o bizi görmüyor mu bunun üzerine Ömer ağlıyor geceyi orada geçiriyor ertesi günü köleyi satın alıp hürriyetine kavuşturduktan sonra çobana şunu söylüyor bak diyor söylediğin o güzel kelime seni dünyada hürriyetine kavuşturdu dilerim ki ahirette de seni Allah cehennem azabından kurtarır evet kardeşlerim doğruluk insana birçok hayır kazandırır ve bulunduğu belki müşkül durumdan da insanı ne yapar kurtarır ama yalancılıksa hiç iyi bir şey değil senin oturmuş karakterini insanların arasındaki şahsiyetini her türlü şeyini zedelediği gibi ahirette de cennet yerine cehenneme girip azap çekmene sebep olabilir evet Rabbim hepimize hayır versin evet devam ediyoruz mevzumuza Konu bütünlüğü olduğu için yine kardeşlerim İslam'ın hakim olmadığı yerlerde yani şu yaşamış olduğumuz topraklarda en yaygın olan fiillerden birisi de açıktan sövme ve çirkin kelimeler sarf etme. Kur'an'ın gösterdiği doğru yoldan sapanlar arasında sövüp sayma çok yaygın. İslam terbiyesi almayanların kötü adetlerinden biri. Bakın bunun iki tane temel sebebi var. Birincisi kötü rehber, fena önder. Yani çocuk ta doğumundan, babasından, anasından, ebeveynlerinden terbiye dışı sözler, edep dışı kötü kelimeler işitince hiç şüphesiz ki ileride onlara aynı ne yapacaktır tekrarlayacaktır yani sırası gelince çocuk onu ne yapacak sarf edecek önce bu telaffuzu yaptığında ne manaya geldiğini anlamayacak sonra yanındakiler buna müdahale ettiğinde ebeveynler çocuğa kızmaya yeltenecek ama o çocuk bir kere onu hafızasına ne yapmıştır yazmıştır Sonra durmadan o sözleri tekrarlayıp adet haline getirecek. Sonunda artık o çocuk ancak edep ve terbiye dışı sözler çıkacak ve o yalan ve tiksindirici kelimeler kendisine tiksindirici ne yapmayacak? Gelmemeye başlayacak. Bundaki tek suçlu bizleriz kardeşlerim. Nasıl bizleriz? Bugün yaşamış olduğumuz toplumda Hadi bizler güya yetiştik, büyüdük, sağımızı solumuzu ayırt eden insanlarız. Kötü bir söz sarf ettiğimizde bu sözün bize, şahsımıza, dinimize ne getireceğini düşünebilen insanlarız. Peki böyle olduğumuz halde kendimizden gelen neste dikkat ediyor muyuz? Bir televizyon illetinin çocuklarımızı ne kadar ahlaksız ve ne kadar böyle iğrendirici kelimeleri onların hafızasına yazdığını biliyor musunuz? Hiç hesaplayabiliyor musunuz? Allah bizleri ıslah etsin. Bunlara dikkat edenlerden eylesin. Kötü önder, kötü rehber çocukların ahlakını bozulmasına sebep olur. İkincisi ise en büyük etkenlerden bir tanesi de kötü arkadaş edinme. Bizim toplum öyle bir toplum olmuş ki evlenirler çok güzel güzel bir nişanlık dönemi geçer. Sonra biraz geçtikten sonra çocuk var mı yok mu bunun telaşı başlar. Sonra kadın hamile kaldığında artık her türlü onun nazı şeyi yerine getirilir. Sonra erkek mi kız mı telaşına düşülür sonra çocuk A dedi B dedi C dedi day day durdu sonra artık sokağa çıktı artık ilgi alaka çocuktan ne yapılıyor kesiliyor sokağa atılan çocuk kötü arkadaş edinmeye mahkum edilmiştir o çocuk çok geçmeden o kötü çocuklardan edindiği işittiğini hafızasına ne yapacak yerleştirecek onun gibi söğüp sayacak lanetleme gibi kelimelerin telkiniyle uğraşacak ve o çocuk o fena arkadaşlarından en aşağılık lafları en kötü adet ve ahlakı alacak ve en kötü terbiye ve huy üzerine yetişip büyüyecek demek ki bizlere çok işler düşüyor çocuğu sokağa ne yapmayacağız başıboş bırakmayacağız arkadaşlarına çok çok dikkat edeceğiz ve çocuğun öğrendiği hafızasına yazdığı kelimelerin iyi veya doğrusuna dikkat edip onlara gerekli terbiyeyi vereceğiz demek ki çocuklara en iyi örnek en doğru yol gösterici olma ahlakın birinci kuralı kardeşlerim gerek güzel hitapta bulunmakta yanında gerekse nezih söz kullanmakta gerekse tabirleri ölçülü yerine getirmekte son derece dikkatli olmamız gerekir. Öyle çocuklar var ki, ne kadar güzel konuşur değil mi? Hayran kalıyorsunuz. Bakın bunlar çok güzel bir şey. O güzel konuşmanın yanında çocuklarınıza güzel ahlak da vermeniz gerekir. Konuşması bir yerde marifet değil, bazen o konuşması insanlara bıkkınlık getirir. Ama, o dil güzel konuşulmazsa, dilin afetlerinden sakınılmazsa, iyi kullanılmadığı takdirde getireceği kötü sonuçlardan söz ederek o çocukları uyarmak gerekir. Çünkü kötü söz ölçüsüz konuşma, dilin sövmeye alışması kişinin kişiliğini sarsar, vakar ve itibarını düşürür, toplum arasında sevilmeyen tiksinilen kişiler seviyesine indirir. Evet Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim unutmayalım ki hepimiz birer çobanız ve herkes mahiyetinde nedir sorumludur. Ha şunu da unutmayalım ki eğer çocuğumuzun bizden gelen neslin fıtratını bozarsak ve etrafımızdakilerin bu türlü sözlerini aldırmazsak illa burada çocuk değil. Bir eş yani karı olsun, koca olsun, kardeş olsun, anne olsun, baba olsun Başkasına dil uzatmayı, sövüp saymayı men etmezsek Bu birçok belanın da bize gelmesine sebep olur Bakın Müslümana dil uzatıp sövmek fısk Yani dinin yasakladığı şeyleri işleyip Ahlak kurallarını çiğnemektir Onunla savaşmakta küfürdür diyor dinimiz Muhakkak sövdüğün kim? Bir Müslüman kardeşinse bu nedir? Aynı zamanda fısk ve küfürdür. Büyük günahların diyor en büyüğü ana babaya lanet etmedir. Ana babaya sövmedir. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü kim ana babasına lanet eder ki? Kim ana babasına söver ki? Kişi diyor birinin anne ve babasına söver, lanet eder. O da döner, bununkine söver diyor. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu ve sellem insanları diyor cehenneme yüzüstü atan dillerinin ürünleri değil mi diyor? İnsanları yüzüstü cehenneme atan dillerinin ürünleri değil mi diyor? Evet. Yine mümin söven, yeren, lanetleyen, edep ve terbiye dışı konuşan yaramaz, kırıcı söz söyleyen değildir. Evet, Allah hepimize hayır versin kardeşlerim demek ki birisi güzel konuştuğunda edepli, ahlaklı konuştuğunda ne güzel konuşuyorsun, ne kadar iyi konuşuyorsun deyip onu ne yapabiliriz, teşvik edebiliriz ama birisi lanetliyor kötü söz söylüyor, kırıcı yaramaz söz söylediği zaman müstehcen laflar söylediği zaman onun tiksindirici ahlaka aykırı ve imana ters olduğunu kendisine iletmemiz ve uyarmamız gerekir eğer bunu yapmazsak bizim de onun yani dinleyenin de anlatandan bir farkı ne yapmaz kalmaz çünkü ahlaki zaf onda da aynı duruma iner evet Rabbim hepimize hayır versin bunları hakkıyla anlayan insanlardan eylesin aynı zamanda bu e, meseleler kardeşlerim bizleri ahirete imandan uzaklaştırır Allah korkusunu zayıflatır ve aynı zamanda da ne yapar ahlaki bozuk günahtan sakınmayan onu bunu yeren ve neydi belirsiz insanlar haline getirir ki bu da müslümanlık sıfatımızı ne yapar zedeler kardeşlerim unutmayalım ki kötü yöntem ve çocuk terbiyesinde sağlıklı hareket etmeme köklü ahlaki kuralları öğrenip çocuklarımıza bunları öğretmeme hem kendi kişiliğimizin hem de gelecek kişiliğin bozulmasına sebep olur Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın bakın İslami kişilikleri korumanın yollarını anlatırken belki çok basitinize gidecek Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Müşriklere muhalefet edin Ne yapın? Bıyığınızı Dudaklarınız görünecek şekilde kesin Sakalınızı azat edin diyor. Görünüşte Sanki hiç önemsenmeyen gibi gözüküyor Bakın Bıyığınızı ne yapın? Kazıyın Sakalınızı ne yapın? Azat edin Müşriklere muhalefet edin Şimdi çok basit görülen Bu olay Bakın geçmişte Yahudilerin İsrail oğullarının kadınlarının Zinaya düşmelerinin en büyük sebebi Neydi biliyor musunuz Onlar bıyıklarını ağzının içine Kadar gelene kadar uzatırlar Kadınlarının diyor çoğu Tiksindi ve zinaya sevk oldu diyor Bakın bugün çoğu Bıyıklarının böyle topluca ağzına girmesinden Ne kadar hoşlanırlar Dinimizse Bıyıkları kesin Sakalınızı ne yapın azat edin Kimi ise bıyıkları aşağıya doğru şöyle indirir, sakalları keser, değişik değişik şekil koyar. Kimi top sakal bırakır, kimi bilmem ne. Peki bir Müslümanın yani Allah Resulü ve Vesselam'ın bırakmış olduğu o sakalı bırakandaki görünüş, zerafet, güven diğer hallerde var mı? İnanın yok. Kafirler bile Müslümanın Müslümanca bıraktığı sakalını gördüğünde onları kötü bir iş yaparken ne yapıyor? Uyarıyor. Sakalından utan diyor. Nasıl zina ediyorsun? Sakalından utan nasıl faiz diyorsun? Sakalından utan nasıl kötü söz söylüyorsun? Vesaire diyor değil mi? Bakın müşriklere muhalefet edin sözünü tutana ne kadar ne kolaylıklar var. Basit görülen bir şey. Bıyığınızı kesin, sakalı salıverin, müşriklere ne yapın? Muhalefet edin. Allah hepimize hayır versin, bu nasihatları tutanlardan eylesin. Unutmayalım ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde bizden başkasına benzemeye özenen kimse bizden değildir. Diyor. Bizden başkasına benzemeye özenen bizden değildir. Herkes şöyle kendini bir kontrol etsin. Kime benzemeye çalışıyor? Giyin işte, düşüncede. Acaba kadınlar kadın mi benzemeye çalışıyor. Onların ahlakını mı düşünüyor acaba? Erkekler acaba kendilerine bir erkek sahabe seçti mi? Onları kendine hami edindi mi? Onun karakteriyle, karakterli olmaya dönüyor mu? Herkes bunu ne yapsın? Bir dikkat etsin. Çünkü bizden başkasına benzemeyi özenen bizden değildir diyor ve yine bir rivayette bir kavme benzemeye özenen kimse onlardan biridir diyor evet Allah hepimize hayır versin bizim yabancılardan alacağımız hiçbir şey yok hiçbir şey yok onların bizden alacağı çok şeyler var bizlerin kâfirlerden müşriklerden örnek alacağımız hiçbir davranış yok. Onların ise bizden alacağı çok şeyler var. Öyleyse kardeşlerim dinimizi öğrenelim. Dinimizin emir ve nehirlerine çok çok dikkat edelim. Buraya kadar bakın mizah adabıyla geldik. Bir şakalaşma, bir latife, elbette ki fıtri olan hasletlerden muhakkak ki insan rahatlamak için bir şeyler diyecek ama bu mizahın insana getirdiği birçok da dikkat edilmediğinde ciddiyetini bozan, ahlakını bozan, kötü durumlara düşüren birçok şeyler var. Allah bizleri bundan uzak kılsın. Allah azze ve celle doğrulardan bizleri yazsın. Helala harama dikkat edenlerden eylesin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilaha illa ente, estağfiruke ve töb. Elhamdülillahi rabbil